Pınar Kanlı Kılıçer anlatıyor. Tekinsiz Sanat Freud, 1919'da tanıdık olanın içinde alışılmamışı, gündelik olanın içinde tuhaf olanı araştırdığı "Unheimlich" Tekinsiz isimli bir makale yazıyor. Ek bakışta bu kavram korkuya, kaygıya, hatta dehşete gönderme yapıyor gibi gözükse de aslında Tekinsiz, tanıdık olanın aniden açıklanması güç bir şekilde ürpertiye ve çaresizlik duygusuna yol açmasıdır diyor. Tanıdık bildik olan ancak saklı bastırılmış olanın aniden ortaya çıkışıdır tekinsiz. Kelime anlamı üzerine Freud'un düşüncelerine geçmeden önce makalenin hangi dönemde yazıldığına bir bakalım. 1919-1914-18 yıllar arasındaki birinci dünya savaşı sonrası. Yıkımın peşine yokluğun, açlığın ve soğuğun yaşandığı yıllar. Freud'un savaşa gönderdiği oğullarından haber alamadığı, hastalarının çok azaldığı hatta bazen bir tek analizanının olduğu yıllar. Ferenzi ile yazışmalarından öğrendiğimiz kadarıyla umutsuzluğu hatta ölümü yoğun hissettiğini anlattığı yıllar. Avusturya macaristan İmparatorluğu parçalanmış, Viyana ile Budapest arasındaki sınırlar kapatılmış ve Avusturya parası neredeyse sıfırlanmış. Tüm bu durum içinde üzerine düşünülmeye başlanmış ve sonrasında kaleme alınmış olan tekinsizlik makalesinde Freud Unheimlich'in Almanca'da yaygın olarak kullanılmasına rağmen diğer Avrupa dillerinde tam olarak karşılığının bulunmadığından bahseder. Unheimlich etimolojik açıdan Heimlich'in karşıtıdır. Tıpkı Türkçedeki Tekin'in tekinsizliğin karşıtı olması gibi. Heimlich tanıdık. Alışıldık, yuva gibi olanı temsil eder. Ancak Heimlich aynı zamanda gizli, saklı ve sinsi olanı hatta tehlikeli olanı da işaret eder. Bu haliyle karşı tanrımı olan Unheimlich'i neredeyse içinde barındırır. MC Escher'in tablolarında kim kimi yuttu belli değil, kim kimi doğurdu o da belli değil gibi. Paradoksalın içinde yaşam kurulmuş gibi. Gerçekte saklı kalması gerekirken açığa çıkan, görünür olan ve tedirginlik ve çaresizlik yaratan şeye tekinsizlik denir. Freud'e göre tekinsizlik kişilere, durumlara ve şeylere göre farklılık gösterir. Bir anısında tren seyahati sırasında sarsıntıyla kompartmanın kapısının açıldığını ve içeriye giren kişinin varlığının onu tekinsiz bir duyguyla bıraktığını anlatır. Aslında açılanın dolap kapısı olduğunu ve dolabın iç aynasından kendi yansımasını gördüğünü daha sonra anlar. Ve bu durumu tanıdık olanın yabancılaşmasının yarattığı tekinsizlik olarak tanımlar. Ona göre bir şeyin canlı mı ölü mü olduğunu bilmediğimiz durumlarda ortaya çıkar tekinsizlik. Pek çok fantastik öykü tam da bu konu üzerine kurulur. İyi ve kötünün kolay ayırt edilemediği durumlarda, karşıtlıkların aynı nesnede barındığı durumlarda tekinsizlik türer der. Makalesinde Hoffman'ın Sandman, kum adam masalından bahseder. Masalın kahramanı Nathaniel, canlı mı cansız mı olduğunu bilmediği bir bebeğe, Olimpia'ya aşık olur. Bir süre sonra aynı duyguları Coppelius'a da hissettiğini fark eder. Ve Coppelius'un korkunç kum adam olduğuna dair, şüpheye düşmeye başlar. Onun geri döndüğünü düşündüğünde kaygıdan aklını kaybeder ve kulenin tepesinden atlayıp kendini öldürür. Freud'a göre Hoffman'ın bu masalındaki en önemli tekinsizlik unsuru kumadamdır. Kumadam çocukları gözlerini söküp almakla tehdit eder. Nathaniel kumadam tanımlamasını uykuya geçmekte zorlandığı bir seferinde ilk kez annesinin tehditlerinde duymuştur. Hadi uyu, kumadam geliyor. Kapat gözlerini yoksa öcü gelecek kültürüyle büyümüş bir nesne ne kadar tanıdık bir şey değil mi? Freud Hoffman'ın masalı üzerinden ikizleşme ve bölünmeleri, karşıtlık duygusunun oluşturduğu tekinsizliği de anlatır. Bir anlamda masalda aşık olunan Kopelyus ve çok korkulan göz oyucu Kumadam aynı aynı nesnede temsil bulmuştur. Hem koruyucu kollayıcı hem de çocuğu kastrasyon ile tehdit eden baba temsilidir. Tekinsiz bir zamanlar tanıdık olan ancak bastırılmış dürtünün özneye yabancılaşmış halinin geri gelmesidir. Tekinsiz gizli kalması gerektiği halde görünendir. Hem korku ve ürperti uyandırır hem de büyüleyicidir. Sanatın malzemesidir. Tüm bilinç dışı malzemeler gibi heyecan uyandırır. Ölmek ve sonrasında yaşama geri dönmek en önemli tekinsizlik temasıdır. Masallardan devam edersek Pamuk Prenses ve Uyuyan Güzel masalın sonunda gözlerini açıverir. İngiliz romancı William Golding'in ünlü romanı Lord of Flies Sineklerin Tanrısında savaşın yıkıcılığından korunabilsinler diye bir grup çocuk aileleri tarafından bir gemiye koyulup bilinmezliğe yollanır. Çocukların gemisi bir kaza geçirir ve ıssız bir adaya düşer zihinlerinde yarattıkları bir canavar tarafından yok edilecekleri kaygısı ile bedenlerini ve zihinlerini tekinsizliğin temsiline dönüştürüp birbirlerini yok etmeye başlarlar. İngiliz yönetmen ve senarist Alex Garland'ın ilk filmi olmasına rağmen bence dijital tekinsizlik kavramının zirvesine oturmuş olan Ex Machina, Ex Machina isimli filmde yapay bir varlık insan bilincine ulaşabilir mi? ve yapay bir bilincin varlığını nasıl belirleyebiliriz sorularını tekinsiz bir ortamın tüm nimetlerinden faydalanarak ustaca sormaktadır. Bir başka sinema dehası Blue Velvet, Mulholland Drive, Lost Highway filmlerinin Amerikalı ünlü yönetmeni David Lynch, tekinsizliği eserlerinde işleyişleriyle bizi büyüleyen bir diğer yönetmendir. Hepimizin The Scream, Çığlık isimli eseriyle tanıdığı dışa vurumcu, Norveçli ünlü ressam Edward Munch, kalabalık ailesinde yaşanan sonu gelmez hastalıklar ve ölümlerle geçen travmatik ve depresif yaşamını resmettiği eserlerinde tekinsizliği en çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. The Dance of Life, Yaşam Dansı isimli eseri isminin tam da zıttıdır. 30 adım yüksekliğinde, 33 adım genişliğinde, maman. Anneciğim isimli dev örümceği tesvir eden heykelin yaratışısı, yaratma azmiyle bizleri büyüleyen heykellerinin her birinde adeta çarpıldığımız Louis Bourgeois, hemen her resmiyle gerçek akımının öncülerinden Belçikalı ressam Rene Magritte, tanıdık olanın yabancılığını ifade eden aşırı gerçek devasa heykelleriyle heykeltıraş Rom bizi bu duygunun içinden geçirir. Freud'un sözleriyle, Tekinsizliğin temsillerinden olan sessizlik, ıssızlık ve karanlık insanın hiçbir zaman tam olarak özgürleşemediği çocukluk kaygılarının üretimindeki öğelerdir. Teşekkür ederim.